Merhaba, bugün mutlu bir haberle başlayalım. İspanya, Garana'da 1971 yılında faaliyete geçen nükleer santral 2013 Temmuz'unda kapatılacak. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü santralin 2019'a kadar faaliyet göstermesi için yapılması gereken başvurunun son günüydü. Ancak böyle bir başvuru yapılmadı. Greenpeace'in de içinde bulunduğu birçok çevreci örgüt tarafından yayınlanan raporlarda İspanya'nın en eski nükleer reaktör olan santral için herhangi bir süre uzatımı ya da yenilemenin söz konusu olmadığı belirtiliyordu. Bunun Fukushima'da yaşanan bir felakete benzer sonuçları olabilecekti. İspanya bir nükleer santralden kurtulurken Türkiye'nin başına bir başkası bela olmak için çok çaba sarf ediyor. Umuyoruz bu olmayacak. Kaliforniya'dan da bir umut ışığı doğuyor ama mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Tüm dünyada tüketicilerin GEDO'lu ürünlere karşı tepkisi artıyor. Fakat GEDO'ları gıda zincirinden çıkarmak için aşılması gereken ciddi bir lobi engeli var. Çevre konusunda Amerika Devletleri'nin diğer Diğer eyaletlerine göre daha duyarlı uygulamalarıyla dikkat çeken Kaliforniya, geodeolu ürünlerin etiketlenmesini Prop 37 adlı tasarıyla kamuoyuna sunuyor. Ancak geodeolu ürün kullanan büyük şehirlerin organik markaların neredeyse tamamını satın almış olmaları işleri iyice karıştırıyor. Coca-Cola'nın Anstee ve Odwalla markaları, Dean Foods'un Horizon ve Silk markaları, Kellogg's'un Kashi ve Bare Naked gibi organik firmaları satın almış olması organik etiketlemesi için kimin çaba göstereceği sorgulamasına neden oluyor. Büyük şirketlerin organik etiketleme karşıtı lobi faaliyetleri için 25 milyon dolar dağıttığı konuşuluyor. Üreticiler bu organik ürünleri satın alırken aslında GDO'nun en büyük destekçilerinden olan büyük şirketlere de katkıda bulunduğunun farkında değil bazen. Her zamanki gibi bu konuda iş bilinçli müşterilere, tüketicilere düşer. Facebook'ta 175 bin üyesi olan Organik Tüketiciler Derneği başta olmak üzere Organik dernekler bilinçlendirme çalışmalarına ve ürün boykotlarına başladı bile Amerika Birleşik Devletleri'nde. Boykotun bir başka nedeni de organik markaları satın alan büyük şirketlerin çıkardığı organik sertifikalı olmayan... ...ama tamamen doğal olduğu iddia ettikleri ürünlerinde GDO'lu girdileri kullanmaları ve bunu da belirtmek zorunda olmamaları Amerika'da. Airbus'un yaptığı endüstri tahminlerine göre gelecekte uçaklar çok daha dik açılarla inip kalkacak... Airbus 2050'de havacılığın nasıl olacağına dair tahminler içeren Smarter Skies adlı yayınında uçakların daha dik açılarla inip kalkması sonucunda yaptıkları gürültünün azalacağını, daha az yakıt harcayacaklarını ve potansiyel olarak uçuş sürelerinin de kısal kısalacağı belirtiliyor. Raporda mega şehirlerin dünyayı kapladığı bir dönemde yer tasarrufu yapmak için çok önemli olacak olan pistlerin kısalması Hava alanlarının daha küçük alanlara sığmasını sağlayacak deniliyor. Ancak uzmanların bu tahminlerle ilgili şüpheleri var. Uzun mesafe uçaklarının bunu sağlayan özelliklerinin kısa pistlerden kalkışı da imkansız hale getirdiği yorumları yapılıyor. Araştırma ise geleceğin uçaklarının bu özelliklerinin yanı sıra güneş enerjisi ve hidrojenle de çalışabileceğini yazıyor. E, i̇klim değişikliği gerçeği karşısında uçaklarda yenilenebilir enerjilere geçiş hayatta kalmak istiyorsak şayet bu gezegende zaten kaçınılmaz. İklim değişikliği konusu her geçen gün daha da ciddileşiyor. Bilim adamları kutuplardaki buzulların erime hızının gelecek birkaç yıl içinde hızla artacağını açıkladı. Kuzey kutbuna 30 yıl önce yerleştirilen görüntüleme cihazları bu yaz en yüksek erimeyi kaydetmişti. Norveç Kutup Enstitüsü'ne göre erime hızı gelecek yıllarda da artacak ve bu artışın beklenenden çok daha büyük sonuçları olacak. Daha az buzul, daha ılık okyanuslar anlamına geliyor bu durum. Suların ılıklaşması ise okyanus akıntılarını etkileyecek, akıntılar da rüzgarları etkileyecek. Bilim adamlarına göre okyanuslardaki ısınma Kuzey Avrupa'da çok ciddi fırtınalara neden olabilir. Buzulların yok olmasının etkileri ise henüz tam olarak net bilinmiyor. Ancak uzak diyardaki ufak değişikliklerin dünyadaki hayatı kelebek etkisiyle çok çok etkileyebileceğini artık neredeyse herkes biliyor. Kurak topraklardaki ekosistemlere insanın olumsuz etkisi de araştırılmaya devam ediyor. Bilim insanları büyük ve küçük baş hayvanların aşırı otlatılması gibi eylemlerin yerli türlerin tükenmesine ve biyolojik çeşitlikte azalmaya neden olduğunu söylüyor. Arjantin Kurak Alanlar Araştırma Grubu'ndan biyolog Dr. Cello... Kurak alanlarda insan merkezli faaliyetlerin ekosisteme olan olumsuz etkisiyle ilgili raporun kaçak avcılık, kerestecilik, aşırı otlatma, yangınlar gibi eylemler nedeniyle insanların başka memeli türlerine verdiği zararları ortaya koyduğunu söylüyor kendisi. Kompleks ve kırılgan çöl ekosistemlerini insan tarafından vurulan darbe sistemin kilit noktasına oluşturan diğer memelilerin yaşamı için de çok ciddi bir sorun. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde fark yaratan kalkınma başarılarının anlatıldığı bireyleri güçlendirmek, gücü inşa etmek diye bir raporunun ikinci cildini yayınladı. Birçok ülkeden örnekler var, Türkiye'den de var. Küredağları Milli Parkı'nın başarı öyküsü anlatılıyor. Küredağları Milli Parkı ilanından bugüne kadar geçen sürede pek çok güzel uygulamaya Vesile oldu. Biyolojik çeşitliğin korunması değil sadece aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da sağlandığı bir dönem geçirdi. Küresel Çevre Fonu yani e, GEF destekli bir proje var. Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi. Bu şekilde bu projeyle doğa koruma, katılımcılık, sürdürülebilir turizm, milli parkların e, PAN sertifikası alması hepsi bu rapora konu olmuş ne güzel diyoruz. Büyük başarı, darısı bütün milli parklarımızın başına. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.